Azrail Aleyhisselam'la kardeş gibi görüşebilen Yakup Aleyhisselam bir gün dedi ki, Senden bir ricada bulunacağım. Ecelim yaklaşınca bana haber ver. Azrail Aleyhisselam dedi ki, sana birkaç haberci gelir. Bir müddet geçti, Azrail Aleyhisselam geldi. Yakup Aleyhisselam sordu, Ziyaretime mi geldin? Hayır dedi. Ben emir üzere, canını almaya geldim. Peki dedi, hani bana birkaç haberci gelecekti? E geldi deyince, şöyle, saçların ağarmadı mı? Vücudun zayıflamadı mı? Dimdik duran belin bükülmedi mi? İşte bunlar ölümün habercileriydi. Her gün ölüme yaklaşmaktayız. Ecelimiz geldi demeden ölüme öyle hazırlıklı olmalıyız ki Azrail aleyhisselam gelince biraz bana izin verdi. ben de hakkı olanlarla bir helalleşeyim oğluma telefon açayım şu işimi şöyle yapsın kiminde borcum var kiminde alacağım var bu işlerimi bir halledeyim demek ihtiyacını hissetmeyecek bir hazırlık yapmamız gerekiyor uzun emelli olmanın İki sebebi olduğu açıklanır. Biri dünyayı aşırı sevmek, diğeri de cehalettir, bilmemektir. Peki bizde miktarı ne kadardır? Vaaz ve nasihat bu insanlara tesir etmez. Kalbi katı olur. Ağlamayı unutmuşlardır. Belki de hiç ağlamamışlardır. İbadetleri vaktinde yapmaz ve tevbeyi sürekli tehir eder daha sonra, daha sonra yaparım der. Dünyada makam, mevki ve ihtirası vardır sadece. Üzerine basarak, çiğneyerek, geçmesi gereken, yükselmesi gereken basamaklar vardır. Hep dünya malına ve makama kavuşmak için ömrünü harcar. Ahireti unutur, dünyanın faydasız o zevk ve sefasını düşünür. Bunlardan kurtulmak için ölümün her an gelebileceğini düşünmek, şimdiki sağlığın veya gençliğin ölüme mani olmadığını unutmamak kafidir. Bugün gördüğümüz gibi, ağır hasta dediğimiz birçok hasta iyileşiyor, yaşıyor, sağlam dediğimiz hatta o ağır hasta denilen insana geçmiş olsuna gidip de Allah şifa versin diyenin sapa sağlam adamın Öldüğünü de görüyoruz. Ne kadar garip. Başın sağ olsun'a gidiyorsun. Daha varmadan trafik kazası oluyor. Sen de ölüyorsun. Hadis-i şeriflerde şöyle buyruluyor: Başkalarına kalacak şeyleri toplamakla vakit kaybetmeyin. Kavuşamayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayın. Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bilin. İhtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyetten önce boş vaktin ve ölümden önce hayatın kıymetini biliniz. Dünya iki kapılı bir han gibi. Adem aleyhisselamdan bu zamana kadar kaç kere dolmuş ve boşalmış bu han? Bilinmiyor. Ama bir gerçek var. Herkes kendisi için takdir edilen süre ne kadarsa o kadar bu handa, dünyada kalacak. Ne biraz eksik ne de biraz fazla. Nahl suresinin 61. ayetinde buyurulduğu gibi. Onların ecelleri geldiği zaman ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Bugün yeryüzündeki insanlar bir kapıdan giren, diğer kapıdan çıkmayı bekleyen bir misafir. Misafirin kısa süreliğine kalacağı bir yerde uzun hesaplar yapması ne kadar garip ve abes değil mi? Gelin görün ki Rabbini unutan, peygamberlerin davetine dikkate almayan insanoğlu şu aklını, gönlünü, ve ruhunu dünyanın cazibesine kaptırmakta ve hiç bitmeyecekmiş zannettiği dünyaya tabiri caizse dört elle sarılmakta. Alimlerimiz şöyle anlatıyor. Her insanın zaten bir emeli var. Ulaşmak istediğimiz bir gaye değil mi? Hedef, plan. Herkesin arzu ve istekleri var. Evet. Ve her insanın arzu ve isteklerini meylettirdiği, yönlendirdiği, Hedefler de var. Sonu olmayan arzu ve isteklerin, boş hayal ve beklentilerin tanımlamasıdır Tuğli Emel. Ahiretin çok uzak olduğu düşüncesine sahip olanlar olur. Devamlı dünyada kalma arzusu, dünya sevgisinden veya kaynaklanır. Tabii biliyoruz ama bilmek yetmiyor. Bugün şöyle, mikrofonu size uzatsam, siz de... Evlatlarınıza verseniz dünyanın sence sonu var mıdır deseniz, bir gün ölüm var mı deseniz aklı başında, ortalama zekaya sahip her yavru aynı cevabı verecektir. Dünya sonludur. Ama bunu bilmek yetmiyor. Bazen bildiklerimizi tekrar etmek ve üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Aynen Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde Birçok yerde temas buyurduğu gibi düşünen insanlar için akletmiyor musunuz? Akıl sahipleri için bunda bir ibret vardır ve devamı. İşte 10 yaşındaki bir çocuğun da anladığı, bilim dünyasının da kabul ettiği bir vaka. Dünya kalıcı değil. Hem de Allahu Teala'nın tarifiyle oyun ve eğlenceden ibaret. Dünyanın oyun ve eğlence olması onun önemsiz olduğunu mu akla getirmeli değil. Dünya önemli evet fakat önemi nereden geliyor? Ahireti kazanmaya vesile olmasından kaynaklanıyor. Yoksa dünyaya Allahu Teala'nın verdiği değer bir sineğin kanadı kadar dahi değildir diye eserlerde mevzu bahistir. Ama dünya olmadan ahireti kazanamıyoruz. Dolayısıyla dünyanın önemini sadece mal biriktirmek, insanları hava atmak, çok daha güzel bir ekonomik özgürlüğe, birikime sahip olmak değil, konforlu yataklarda yatmak, lüks arabalara binmek, banka mevduatının bilmem kaç sıfırdan oluşması ile sadece ilişkilendiremeyiz. Ahiret saadetini kazanmaya vesile olan bir yer… Peki oyun ve eğlence yönü neden vurgulanıyor? Alimlerimiz tefsirlerinde bu ayeti aktarırken demişler ki: Yani dünyanın ne kadar geçici olduğuna, asıl olanın ahiret hayatı olduğuna işaret edilmiş. Dünya hayatının durumu dökten indirdiğimiz bir su gibidir ki insan ve hayvanların yediği bitkiler o su sayesinde gürleşip birbirine girmiştir. Yeryüzü, bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve halkanın da onun üzerinde kendilerini güçlü sandığı bir sırada, geceleyin veya gündüz emrimiz o yere gelir de, bir gün önce hiçbir güzellik ve süsü yokmuş gibi onu kökünden biçilmiş duruma getiririz. İşte düşünen bir topluluk için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir suya benzer ki, onunla yeryüzünün bitkileri gelişip birbirine karışır ve sonunda rüzgarların savurup uçurduğu kuru bir çöp kırıntısı haline döner. Allah, her şeyi meydana getirmeye gücü yetendir. Ey insanlar!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 ve ayetlerimizi bilerek inkar ettilerse, biz de bugün onları böyle unuturuz. Tefsirlere baktığımızda, az önce okuduğumuz o Araf suresindeki ayet-i kerimede, kafirlerin dünya hayatına aldanmaları ile ilgili olarak bir tespit var. Bu tespiti, biraz daha yakından incelemek tam da konumuzla alakalı olduğu için şimdi Fahrettin Razi'nin Allah rahmet eylesin tespitine bakıyoruz. Diyor ki bu mecazi bir ifade. Çünkü gerçekte dünya hayatı aldatmaz. Bu ifadeden asıl maksat dünya hayatı sırasında insanın aldanmasıdır. Çünkü insan o ömrünün uzun Yaşantısının güzel, malının çok, makamının kuvvetli olmasını arzular durur. Neticede bu tür şeyler hakkındaki aşırı arzusundan dolayı ahireti talep edemez hale gelir. Sırf dünyayı elde etme arzusu ve çabasına dalar gider. İşte Allah Celle Celaluhu bu durumda olanları kafir olmakla vasfetmiş onların dinlerini bir eğlence, bir oyuncak edindiklerini ve dünya hayatının onları aldattığını beyan buyurmuştur. Nihayetinde de onların bu durumu Allah'ın ayetlerini inkara kadar varmıştır. Dünya sevgisi kafirin çok belirgin vasıflarından bir tanesi. Onun vasıflarından birincisi kalplerinin kapalı olması huzura. Ruhun lezzeti var. Nasıl ki vücudun lezzeti var değil mi? Bazı tatlar, lezzetler alıyoruz. Ruhun da aldığı lezzetler var. Bir gözyaşı var, bir titreme var, bir huzurun kalpte yayılması var. İşte buna kapalılar. İkincisi, dünyaya dalıp ondan başka hiçbir şeyi düşünmüyorlar. Her şeyden fazla, şereflerinden, haysiyetlerinden de fazla kendi vatandaşlarına bomba atacak kadar düşünebiliyor musunuz? Bu hırsla hayatlarını devam ediyorlar. Çünkü ahiret inançları yok. Bize kavuşmayı ummayan dünya hayatında razı olur ve onunla rahat bulurlar buyruluyor. Aynen buyrulduğu gibi dünya sevgisinden kaynaklanan uzun emel. Evet bunlar kafirlerin vasfı olarak algılanıyor. Evet doğrudur. Peki şimdi şöyle bir şey söylenebilir mi? Bir insan çok uzun emelli, dünyaya çok fazla bağlanmış ama Müslüman dinden çıkıyor mu? İşte bu konuda alimlerimiz uyarıyorlar. Burada anlatılmak istenen kafirlere yakışan onların vasfı olduğudur. Evet tehlikelidir ama hiçbir insana nasıl ki namaz, tembellikten dolayı kılınmıyorsa bir kişi tarafından ona kafir denmeyeceği gibi günahkardır çok ağır bir şeydir. Lakin Allahu Teala'nın tevbe kapısı son nefese kadar açıktır denir. Abdullah bin Mesud radıyallahu an anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uyandığında vücudunun yan tarafında hasırın izleri vardı bizler ya Resulallah sizin için bir döşek tedarik etsek dedik üzülmüştük çünkü bunun üzerine buyurdu ki benim dünya ile ilgim ne kadar ki ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen sonra da oradan kalkıp yoluna devam eden bir yolcu gibiyim buyurdu Bu hadisi şerifte dünyayı bir gölgeliğe benzeten Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir başka hadisi şerifinde ümmeti hakkındaki endişesini de dile getiriyor. Bir evvelki okuduğum Tirmizi'de geçmekte. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim hadisi şerifte İhya'da geçiyor Kenzül Ummal'da. Şöyle buyuruyorlar: Sizin için. Beni en çok korkutan şey, hevaya, şehvetlere uymanız ve uzun emeldir. Hevaya uymak, hakka ulaşmanızı engeller. Uzun emel, dünya sevgisinden kaynaklanır. Dikkat edin! Allah Teala, dünyayı sevdiklerine de, sevmediklerine de verir. Fakat bir kulunu sevdiği zaman, ona imanı bahşeder. Dikkat edin, bazı insanlar dinin, bazıları ise dünyanın derdine düşerler. Sizler dinin derdine düşün, dünyanın kölesi olmayın. Dikkat edin, dünya arkasına dönüp gidiyor. Ahiretse yönelmiş, size doğru geliyor. İyi bilin ki, sizler amelin olduğu, fakat hesabın olmadığı bir dünyadasınız. Amelin olmadığı hesap gününe doğru yaklaşmaktasınız. Ne kadar berrak ve her insanın anlayabileceği örnekler o yüzden örnekti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir defasında da mübarek eline üç tane sopa aldılar. Birini önüne, diğerini yan tarafına. Üçüncüsünü de uzak bir yere diktiler. Sonra ashabına hitaben buyurdular ki, siz bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Asap Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine meseleyi şöyle izah buyurdu. Bu önümdeki sopa insan, bu yanımdaki sopa eceli, bu da yani uzaktaki sopayı işaret ederek onun emelleridir. İnsanoğlu emellerinin peşinden koşarken daha ona ulaşamadan eceli onu yakalayıverir. Bazen insan uzun emel sahibi olur da kendisini zahit zannedebilir. Hastalığının farkında olmayanın kendini sağlıklı zannetmesi gibi ne zaman hastalığın emareleri, belirtileri ortaya çıkar, o zaman doktora gider. Halbuki 10 gün öncesinde, hatta o belirtiler çıkmazdan evvel bir dakika öncesinde herhangi bir tespiti yoktur. İşte insan da kendini Allah dostu, evliya zannedebilir, uzun emelli olduğunun farkında olmayabilir i̇mam Gazali, Allah rahmet eylesin, hacül Abidin adlı eserinde kalbin afetlerinden bahsediyor. i̇mam Gazali, kalbin en büyük fitnesi olarak, yani kalpteki insani duyguları kökünden, yok eden, mahveden, dört afetten biri olarak yine neyi zikrediyor? Tuğli emel. Belki hatırlayanlar vardır. Diğerleri neydi? Acele etmek, acelecilik haset etmek ve kibirdi. Bu dördüydü. Rabbimiz Celle Celaluhu bunlardan muhafaza buyursun. İmam-ı Gazali dediğimiz zat, rahimehullah, boş bir insan değil. Bizden çok daha bilgili birisi bir şey söylediği zaman kulak kabartmamız lazım ya, durup düşünmemiz lazım. Bu dördünden bir tanesi veya kaç tanesi bende var mı diye. Bu saydıklarımız neydi? Kalbin en büyük fitnesi. Peki, böyle bir durum olduğu zaman tespit ettik. Evet, ben de İmam Gazali Hazretleri'nin anlattığı bu dört maddeden bir veya birkaç tanesi var. Ne yapmam lazım? Diyor ki, uzun emel sahibi olduğun zaman sende dört tane tehlike meydana gelir. Evvela onları bir bilelim. 1- İbadete karşı tembellik başlar ve gevşeklik başlar. Yani günler geçse de zamanım var, şu zaman yapacağım der durur. İbadet etmeden ömrünü boşa geçirir. Tam karar alır şu kadar düğünde Kur'an okuyacağım veya Kur'an okumayı öğreneceğim. Namaza başlayacağım veya örtüneceğim veya kumarı bırakacağım, tevbe edeceğim, içkiyi bırakacağım. Hep onu ileriye atar. Ama ömrü buna yetmez. Bir Allah dostunun dediği gibi, cehennem azabından korkan kimseye uzak yakın olur der. Emeli uzun olanın da ameli kötü olur. Başka ne zararı var, tehlikesi var uzun emelli olmanın? Birincisi tembellikti. İkincisi tevbeyi öteler, geciktirir. Uzun emel sahibi insan şöyle düşünür, ben daha genç. Ooo, 70-80'e daha çok var. 40 yaşına gelir, e daha 30 senem var. Böyle devam eder. Tevbe etmeye zaman bulamaz. Çünkü ona göre, dünyadan elini, eteğini çekmesi gerekiyordur tevbe etmesi için. Şimdi der, çalışıp kazanayım, şu dünyanın bir tadını çıkarayım, sonra bir tevbe ederim, bir de umre gittim mi tamam. Böylece kendini tamamen dünya işlerine verir, Derken ecel gelir. Tevbe etmeden ve umduklarından mahrum olarak ölür gider. Halbuki dengeyi sağlaması için ahireti de düşünmesi ve ibadetlerini yapması lazımdı. Üçüncü tehlike nedir? Hırsla mal toplamaya, dünya ile meşguliyete çok daha fazla zaman harcar ve ahireti unutur. Bir insan uzun emelli ise, ''Gücüm, Kuvvetim varken daha fazla mal kazanmalıyım. Şöyle kenara atmalıyım. Yatırım yapmalıyım. Bir müddet sonra ihtiyarlık gelir. Zayıflar, takatten düşerim. Çalışıp kazanamaz hale gelirim. Millete rezil olurum. Çoluğum çocuğum var, fakir olurum, perişan olurum. İhtiyarlıkta zaten yokluk zordur der. Bu ve benzeri düşüncelerle fani dünyaya sarılır, ve sürekli mal toplama hırsına kapılır. Lakin düzgün çalışsa sıkıntı yok. Ne malının zekatını verir, ne sadakasını verir, ne benim çalıştığım helal mi, haram mı, hiç düşünmez. O bu düşünceleri kafasında değerlendirmez. Böyle çalışıp dururken, birden ölüm gelir, ve kazanıp biriktirdiği her şey, dünyada kalır. Ya karısına, çocuğuna, veya hiç sevmediği birisine. Vebalini, günahını yüklenir ve öyle gider dünyadan. Kazandığı paranın keyfini süremeden, lezzetini tadamadan. Ve ebedi bir hasret ve pişmanlık içinde kalır. Allah korusun. Bir Allah dostunun dediği gibi, yetişmediğim günlerin, elem ve kederi beni öldürdü. Demiş. Yetişmediğim günlerin, Elem ve keder üzüntüsü beni öldürdü. Niçin demiş? Şöyle cevap vermiş. Emelim ecelemin ötesindeki günleri de aştı. İşte ondan demiş. Ya dünya meşguliyeti olması gerekendir. Meşru olarak çalışmamız lazım. Ama ahiret unutarak farzları öteleyerek değil. İşte son madde. Son tehlike kalbin katılaşmasına Ahiretin unutulmasına vesile olur. Çünkü uzun emellerin peşinde koşan insan ne günahlarını hatırlar geçmişte yaptıklarını, ne ölümü hatırlar, ne de mezardaki yerini hatırlar veya düşünür. Kapı komşusu da, annesi babası da, dayısı da vefat etse o anlık en fazla üç gün düşünür ölümü. Üç gün sonra dünya için koşturmaya, ahireti unutmaya devam eder. Bu gibilerin düşüncesi ve konuşması hep dünyadır. Diploma, nerede çalıştığı, maaşı, konumu, tanıdığı etrafında kimlerin olduğu, oturduğu yer, aldığı araba, bankadaki mevduatı ve bir sonraki hedefidir ulaşması gereken. Hep dünyadır. Neticede bu hal kalbin kararmasına, katılaşmasına, ahiretin unutulmasına, günahların hatırlanmamasına sebep olur. Nasıl ki kalp damarları yanlış beslenmeden veya başka hastalıklardan, sigaradan vesaire sebeplerden dolayı katılaşıyor, damar sertliği oluyor ve kan akışı artık azalıyor, sonra bir felç inme dedikleri veya vefat oluyor. Onun gibi insanın kalbinde saflık, içinde merhamet, aklında tevbe ve ahiret düşüncesi gibi dini ve insani erdemler olmuyor. Öyle olsa kan sulandırıcı gibi düşünün o damarlar açılacak. Bu haller ancak işlenen günahların azabını, ahiretin hallerini, ölümün ızdırabını ve benim sonum nasıl olacak bunu düşünmekle olur. Demek ki dünya için uzun emel beslersen gaflete dalıp tevbe etmeyi ihmal eder ve daha çok günah işlersin. İbadetler zor gelir, hırs artar, günahlar çoğalır ve kalp kararır. Anlıyoruz ki uzun emel kadar tehlikeli bir afet neredeyse yok. Ne yapmamız lazım? Uzun emelin afetinden kurtulmak için ölümü ve ölümden sonrasını, kabir hayatını, ebedi hayatı, bunları düşünmek ve ibadetleri yapmıyorsak, Derhal başlamamız gerekir. İsa aleyhisselam bir gün havarilerine dünya hayatı hakkında bir tarif vermiş. Buyurmuş ki, dünya üç günlüktür. Dün geçmiştir. Bir daha istesen de geri gelmez, ele geçmez. Yarın gelecektir. Ha ona kavuşabilecek miyiz? O da belli değildir. O halde içinde yaşadığın bugünü Değerini bil, ganimet olarak algıla ve değerlendir. Farkındaysanız bugün sizlerle paylaştığımız mevzu bahis olan konuları bir düşünsek, bu fikirleri dikkatle birkaç gün şöyle aklımızdan geçirsek, mukayese etsek, düşünsek, muhakkak uzun emel kuruntusu kalbimizden silinir, yerini kısa emeller doldurur. Ve tevbe etmek için acele ederiz. Veya tehir ettiğimiz, şu zaman örtüneceğim, bu zaman namaza başlayacağım, içkiyi şu zaman bırakmayı düşünüyorum gibi şeyler için acele ederdik. İbadete sarılırdık. Dünyadan isteklerimiz azalırdı. Bağlılığımız bu kadar olmazdı. Kalbimiz ahiret endişesiyle dolar. Bir dakika, ben nasıl can vereceğim? Dünyada bu kadar mal, Mevki peşinde koştum, insanlar beni tanıyor. Şu kadar takipçim var, bu kadar abonem var, bu kadar param var. Benim bir emrimle şunları şunları yapacak binlerce işçim var. Öyle ama işte işin aması burada başlıyor dostlar. Bir an geldikten sonra hiçbir şeyin faydası olmuyor. Kimsenin kimseye faydası. İnsanın kabz ve bast hali var. Bazen kalbimizde bir sıkıntı hissederiz. Maddi bir sıkıntı değildir o, damarlarla ilgili falan. Kendimizi oldukça yorgun, ezik hissederiz. Hiçbir şey bizi mutlu etmez. Sevdiğimiz insanların sesini duymak halbuki ne kadar güzeldir? Ondan bile yoruluruz. Yemek yiyecek hal bulamayız. Bir şeyler yanlış gidiyordur çünkü. İşte o an Allahu Teala sizi deniyor. Belki kendisini hatırlamanıza Vesileler yaratıyor Bazen de insanın kalbi o kadar ferahlar Bast hali denilen Ya bugün öyle bir namaz kıldım ki Diye düşünürsünüz kendi kendinize Müthiş bir lezzet aldım Gözümde böyle bir yaşlar belirdi Çok mutlu oldum Allah'a yakın hissettim kendimi Celle Celaluhu Böyle olur ama bazen öyledir Bazen böyledir Evet Müslüman dünya işlerinde de çalışacak. Gayretli olacak. Fakat ahireti ve ölümü unutmadan yapacak. Formül bu. Ahireti, ölümü, namazını yani kulluğunu ertelemeden dünya için şeriat dediğimiz değiştirilemeyecek olan Allahu Teala'nın emirlerini ikinci plana atmadan. ve paraya ihtiyacım var deyip de içki sofralarında aracılık etmeden mümkün mertebe Allah'ın dilediği şekilde çalışacağım diye azimle olacak. Emelleri, işin özü kısa tutmalıyız. Ve bunun yolu dünyanın fani olduğunu, sizin annenizin, babanızın veya dedenizin, anneannenizin çoktan yerin altında böcekler tarafından yendiğini aklınıza getirmeniz ve bir gün benim de başıma bunlar gelecek. Ne kadar üzülsen de artık onlar için bir dua, bir Fatiha-i Şerife yollamasam da bir gün ben de o yoldan gideceğim. Dünyada bu kadar insan bana selam veriyordu. Nasılsın, iyi misin? Alkışlar patlıyordu. Ama öldükten sonra benim için son nefesin ardında başka bir hayat var. Onca şarkıcı, sanatçı, zengin, politikacı, şu, bu, ölüp gitti. Ve benim de her an bu ölüm riskim var. Eninde sonunda öleceğim diye düşünen insan zaten emellerini kısa tutar. Ebedi yurdunun ahiret olduğunu, ölümün her an karşısına çıkabileceğini düşünür. Yine çalışır, kazanır, ev alması gerekiyor? Alır ama faizi veya o evi almak için kaç tane yetimin, tüyü bitmemişin, hakkını yediğini veya yemediğini düşünür Müslüman. Evet arabasını da alır. Ama ne evini, ne arabasını, ne mevkisini hava atmak için, insanlara cakas atmak için, kibirlenmek için kullanmaz. Bunların kendisine bela olarak geleceğini bilir. Müslüman, hanımının da, kızı ve oğlunun da imtihan olduğunu aynı zamanda Allah'ın kendisine eğer verdiyse zenginliği Onunla imtihanı olduğunu, eğer fakirse fakirlikle imtihanı olduğunu, eğer güzel bir genç kızsa güzelliğiyle imtihanı olduğunu, yakışıklı bir delikanlıysa onunla imtihanı olduğunu, herkesin üzerinde ne mülk varsa, hangi nimet varsa onunla imtihan olduğunu bilir Müslüman. Hazreti Ebubekir radıyallahu an kendisi bir hutbesinde şöyle nida ediyor. Gelin ben anlatmıyorum. Sanki Ebubekir radıyallahu an efendimiz anlatıyormuş gibi kendisinin karşısında bu sözlere muhatap olmuşuz gibi 14 asır sonrasında bir dinleyelim mi? Buyurun. Gençlikleriyle övünenler nerede? Şehirler imar edip etrafında duvarlar örerek koca koca kaleler inşa eden hükümdarlar. Nerede? Harp meydanlarında düşmanlarını mağlup eden o kahramanlar söyleyin nerede? Zaman onların hepsini yere serdi. Hepsi kabirlerin karanlıklarına girdiler. Haydi. Acele edin. Acele edin. Kurtulmaya bakın. Kurtulmaya ve Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh son hutbesi o da şöyle anlatıyor. Ey insanlar! Ölüme gidenlerin yolunda olduğunuzu görmez misiniz? Sizler öldükten sonra yerlerinize başkaları gelecek. Her gün sabah akşam birilerini kefenleyip Allah'a gönderdiğinizi görmüyor musunuz? Onların vakitleri tükendi, emelleri bitti. Siz onların toprağın bağrına yastıksız, yorgansız koyuyorsunuz. Artık onların dünya ile olan bütün ilişkileri kesildi. Dostlarından ayrı kalmış olarak hesapla yüz yüzeler. Allah'a yemin olsun ki ben size bu nasihatlerde bulunurken, Hiçbirinizi kendimden daha günahkar biri olarak düşünmedim. Fakat bu Allah'ın bir kanunudur. Bunun için ben de size ona itaati emrediyor, ona isyandan sakındırıyorum. Siz ve kendim için Allah'tan af diliyorum. Tevbeyi hayat tarzı haline getiren o salih kullar, çok daha kolay bir yoldan hedefe varmışlar. Hedef, Emel yüce Mevla'nın rızası, zikrullah ile kalbi devamlı diri kılan, ölümü tefekkürle, emellerini kısaltan, bahtiyar kullardan olabilmek niyazıyla. Allahu Teala cümlemizi dünyanın debdebesi, albenisi ve koşuşturmacısı arasında dinini unutanlardan eylemesin. Duamız budur. Rabbimiz Celle Celaluhu, bize kötüyü kötü olarak göster, uzak kalalım. İyiyi, güzeli, olmamız gereken ve rızan üzere neyse, onu bize sevdir. Apaçık bize, ne olur kalbimize? Ver o bilgileri, ki biz ona yönelmiş olalım. Ya Rabbi, son nefeste imandan bizleri ayırma. Kibirden, cehaletten, ve Gafletten, kaymaktan, İslam'dan, caymaktan, kalpleri kırmaktan ve bütün kötü afetlerden bizleri muhafaza buyur. Amin, amin, amin. Velhamdülillah Rabbil Almin.